Ebu Hanife'nin arkasına geçip Malik bin Enes'in arkasına geçip güya onu tenkit eder gibi İbni Abid'ini filan fakihi tenkit ediyor diye gösterip niye Allah'ın şeriatından utandığını ilan ediyorsun İman bu değil biz esma-i hüsnasıyla ihlaslı bir şekilde şeriatını takatımız kadar yaşamayı itiraf ederek Allah'a iman ettik İman budur zaten İman budur. İman teslim olmaktır. Kendini pezettirmektir. ettirmektir. Kardeşler, dostlar elbette, elbette bunlar bir insanın dinden çıktığını, kafir olduğunu, zındık olduğunu göstermiyor. Öyle şöyle söylemek istemiyorum. Haşa. Allah'a sığınırız. Kimsenin kalbinde ne olup, ne bittiğini bilecek halimiz yok. Hiç kimse kimsenin kalbine hükmedemez. Ama bu görüntüyle mümin, muvahhid, mücahid, şehit olacak nesil yetiştirilmez. Baba olarak, öğretmen olarak, hoca olarak Kur'an'da toplumda Konuşulmaması gereken ayetler görüyorsun sen. Sanki onlar askeri ihtilal döneminde Kur'an'a konmuş gibi. Şimdi geldi demokrasi onları siliyorsun gibi. Ne zannettin Kur'an'ı? Kimin yasasına, kimin kasasına benzettik Kur'an'ı biz? Uygulayamadığımız, tatbik edemediğimiz çok şeyleri olabilir Kur'an'ın. Zaten Allah, takatınız kadar kulluk yapın bana buyurdu. Yetmedi takatimiz, uygulayamadık bir kısmını. Ama içimiz ona imanla doludur, ona hasretle doludur. Ben uygulayamayabiliyor olurum, beceremiyorum, olur. Ama bu Kur'an'da aşırı bir ayettir, bin kere ölür demem bu.